Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz. Evet, herkes iyi pazarlar. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da. Derin bir nefesle başladık. Evet, yani çok başlamaya hazır değilmişim galiba. <gülüyor> ben de. Evet, işte bak, ah, bu, ses, yani. bu ses bizim bildiğimiz ses. <gülüyor> ve gol. Için. Birinci Libero döneminden... Ve Taç. Ve Taç. Aa doğru. <gülüyor> Burcu Kuhu. Merhaba. Ee, merhaba. Ee, kaç sene sonra tekrar açık adıya geldin? 2003 çıkışlıyım. 10 sene sonra. Evet. 10 sene sonra ilk defa. Evet 10 sene sonra ilk ve, defa. Ve Libero'ya. Libereo, evet ilk defa. E, yalnız değiliz. Defne Kara Osmanoğlu da bizimle beraber. Merhaba. E, merhaba Defne. Merhaba. E, nihayet ikinci Libereo döneminde bir kadın sesi almış olduk. Programa. Evet, şimdi, oh. Evet. E, haliyle kadınlar ve futbol gibi... E, Klişe mi? Ee, yani bizim biriyse bakalım. <gülüyor> yani muhabbet öyle olmayacak diyeceğiz. Ee... Klişe bu arada değil ya şey... konuşmamız lazım. Tabi tabii. Ama şey Vay, futbol... çok sert girdik adamın orada. <gülüyor> Birinci libero döneminde de gaye buralı kadınlar neden futbolu sevmez üzerine futbolu sevmemek üzerine program yapmıştık. Dolayısıyla ikinci libero dönemindeki... ilk programımız kadınlar futbolu seviyor programı olacak. Yani. O yüzden öyle bir e, parantez açalım dedik. Bu arada e, Birinci Libero döneminde Burcu Kulu vardı zaten. E, bütün programların kayıtları neredeyse, hani çoğunluğu Burcu tarafından yapılmıştı. E, çok güzel de teaserlar hazırlamıştı. Bir önceki espri ve Taç esprisi evet, evet. gelmiş geçmiş en güzel Libero teaser olarak... Tekrar evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Burcu'nun güzel tezörleri vardı ama yine biz bir libero klasiği yapıp verdik gevezeliği erkekler olarak. Konuklarımız daha sadece bir ünlem <gülüyor> çıkartabildiler. Evet. Sizin futbolla ilişkinize başlayalım. Yani Futbolla Burcu'nun en azından uzun zamanda ilgilendiğini biliyoruz. Sevdiğini biliyoruz. Takım tuttuğunu biliyoruz. Defne'nin hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece futbol oynadığını biliyoruz. Şimdi bugün dinleyeceğiz. Bu futbollu olan... Ee, ...pozitif ilişkiniz nasıl başladı? Ee, herkesin kendi hikayesi var tabii ee, futbolla alakalı ama benimkisi ailemle alakalı. Ben önce herhalde daha geniş böyle toplumsal cinsiyet bağlamında konuşuruz... ...sonra kendi hikayelerimize geliriz <gülüyor> gibi ee, düşünmüştüm ama... Öz, evet, kendi... Özel olan politikti. Aynen. Ee, oradan devam ediyorum o yüzden. Evet. Kendi hikayem çocukken e, sevdirdiler bana. Herhalde öyle oldu. E, yani hiçbir baskı altında kalmadan maçları götürürdü dedem beni. İlk gittiğim e, stadı hatırlıyorum. Vefa stadı. Ooo e, şık hareket. E, e, amcam oynuyordu maçta. Yaklaşık beş yaşındaydım. Amcan oynuyordu pardon. E, amcam oynuyordu. Hangi takımda oynuyordu? Amcam o zaman Beylerbey'inde oynuyordu. E, adı da Haluk. E, Diğer küçük amcam da oynuyordu. Her ikisi de topçuydu. Baban ne yapıyordu bu arada? Babam da ekmek derdindeydi <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> Çocuklara Çoluk bakıyordu. Çocuk. Evet, ne, neydi? <gülüyor> Futbolcuyum ama yok sağcığım solcum futbolcu var. Bir de e, var, ekmek, işte. ekmek derdinde olanlar, derdin. var. olanlar vardı. Olanlar i̇şte, vardı. E, dolayısıyla oradan başladı sevgim herhalde. E, yani Sada Gide Gele. Çünkü şeye de çok yakındık. Ali Samiye'ne de yakındık. Oradan da Galatasaray, Galatasaray maçlarına götürdü her hafta sonu dedem. Peki ritüeli mi seviyordun? Futbolu mu yoksa hepsini birden? Hepsini birden seviyordum. Yani dedemi çok seviyordum. Muhtemelen rahmetli dedemi. Ee, ama ritüeli seviyorsun tabii ki. Bütün o sesler, heyecan vesaire. İnsanlar bir anda ayağa kalkıyor diyorsun ki herhalde burada heyecanlı bir şeyler oluyor. İnsanlara bakmaktan bir süre sonra sen de sahaya bakmaya başlıyorsun. Yaş kaç bu İlk beş yaşında gitmiştim işte maça. İlk hatırladığım o. Ee, sonra da e, hep devam etti. Bilmiyorum yani spor sevgisi vardı ailede. Sadece adamlar da sevmiyordu, erkekler de sevmiyordu, kadınlar da seviyordu. Spor, falan hepsini seviyordu yani mesela evde televizyon açık olurdu o zamanlar tek kanallı zamanlardan ee, evet, işte olimpiyatlar vesaire izleniyor evet yani, buz pateni katerina ve <gülüyor> tabii ki çocukluğum onlarla geçti Hatırlayamadım. Nadia İst Komaneci. İst o ama jimnastik. Şey, İsim hafızam kötü zaten. Neyse yani babaannem gündüzleri de radyonun açık olmadığı zamanlar. Olimpiyat zamanı, turnuva zamanı, şampiyona zamanı. E, zaman... Gündüz vakti voleybol, basketbol, futbol hepsini babaannemle de oturup evde izlerdik. O dışarı çıkmazdı ama. Sen o zaman seyirci kısmında kaldın. E, evet seyirci kısmında kaldım. Basketbol var ama. Evet, söyleyeyim. bir basketbol geçmişim var. Olarak e, evet, lisanslı, lisanslı basket. Lisansla. Evet, olarak. yani lisanslı e, oynadım, e, küçük çekmece sporda oynadım. O zaman aktif e, futbolcu... Bir e, oynayan evet. oynayana dönelim. Defne, senin <gülüyor> nasıl başladı? Yani oynamadı e, çocukluğundan beri mi oynuyorsun yoksa stadyumlara gidip gelmelerle ...dedeyle veya baba ile öyle şeyler var mıydı? Benim yani seyirci olarak mı başladı yoksa oynayarak mı başladı tam emin değilim. İsveç'ten Ama... mi <gülüyor> benim evde başladı aslında sünger topla abim var benden üç yaş büyük başka bir evet. erkek kardeş de yoktu galiba yoktu Abi, evet mezun. yani o dışarılarda oynuyor ben de küçüğüm yani beş yaşında falanım hani dışarıya da çıkamıyorum evde sürekli sünger topla herhalde benim yani şey yapıyor benim üzerimden talim yapıyor falan <gülüyor> bir de çoraplar birbirinin içine sokularak bir top yaratıldı evet evet o da oldu fakat tabii zorlukları da var bunun yani annemle mücadele etme durumu var. Ya da onun bizimle mücadele etmesi artık bilmiyorum. <gülüyor> Sürekli toz oluyor evde falan. Sahaya ne zaman çıktın? Sahaya... E, Valla sokaklarda oynamaya başladım erkeklerle. İşte abim götürdüğü için. Ve yani öyle öyle gitti. Daha sonra da lise yıllarımda ciddi sahada oynamaya başladım. Ama büyük sahada değil de bir balon vardı bizim Ankara'da Bilkent'te. ...balonun içinde erkeklerle oynuyordum halı ben. Ee, Peki, e, halı e, saha değildi, betondu, aha. balon üstünde. <gülüyor> Peki e, erkekler nasıl oynuyordu? yani? Sen tek miydin e, kız çocuğu olarak? E, veya erkekler oynarken sana özel bir muamele yapıyorlar mıydı? Ben tektim, genelde tektim ama işte arkadaşlarımı böyle şey yapmaya çalışıyordum... ...hadi siz de oynayın falan diye. Çünkü işte bir de annemler de kızıyordu yani sen Değil nasıl mi? oynuyorsun erkeklerle işte başına bir şey gelecek çok sert oynuyor onlar falan. Ee, ben de birazcık işte gizli gizli e, bazen de tenis raketiyle falan çıkıyordum evden. Oo, <gülüyor> tenis de oynuyordum. İşte şık raketler. Yalnız bu arada tabii şey e, önce şunu sorayım lisansla oynadın mı hiç? lisansı hiç oynamadım. Ha, e, hep oynuyor deyince e, şu anda kadın futbol takımları az da olsa var e, Sanki orada oynayan e, futbolcu arkadaşlardan biri olarak e, hayal kurmayalım. Ee, ha, yok, yok, yani hep sokakta oynadım. vesaire evet, ha halı evet, sahalarda evet. halı sahalarda oynadım ee... bir de evde oynamanın büyük avantajını hissettim yani baya teknik gelişiyor <gülüyor> yani küçücük dar... koridorlarda manevralar dar <gülüyor> evet, alan küçük top falan hani tek paslar yapılıyor falan yani baya hani biz böyle ikimiz yarışmıyorduk abimle ...beraber aynı takımda gibiydik... ...tek baslarla küçücük bir kale... ...karşılıkla oynamıyoruz. ...burada benim ilgimi çeken şu... ...sözüme devam edeyim... Ee, hani ...lisanslı oynamak, takımla antrenman yapmak vesaire ...bir işi biraz daha profesyonel boyuta düşen... ...daha meşru hale getiren... E, ...toplum tarafından daha ne kadar güzel... ...denebilen bir, e, bir olgu... ...ama... Hı. Şimdi halı sahada sırf haytalığına gidip oynuyor olmak e, balon sahada vesaire bu çok da ayrı bir şey. Yani bir zorunluluğun yok aslında tamamen evet. keyfine bir antrenman vesaire e, disiplinin dışında sırf oynamak için gerçekleştirilmiyorlar. Evet çok seviyordum ama yani. Çok Başka seviyordum. bir spor yapıyor muydun? Tenis oynuyordum onu da çok seviyordum. Ha, raket alıp futbola gidiyordum Evet yani <gülüyor> arada yaptığım oldu öyle. Ama yani i̇şte, e, futbolu sadece e, çünkü futbolda tenis gibi değil tabii. Takıma ihtiyaç var evet. ve dışarıda çocuklar oynuyorlar. O çocukların kabul etme süreci nasıl gelişiyordu? Ee, biz e, lojmanlarda oturuyorduk Bilkent'te. Ve hepimiz aynı servise biniyorduk falan. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir müddet sonra artık yani futbol oynamaya başlıyor herkes. Ve biz bir de biraz daha uluslararası bir e, gruptu. Kızlar da oynamaya başlamıştı o sırada. Hani ben de o sırada girdim. Sonra kızlar bıraktı. Annele yani, babalar devreye girdiler. Yani geldi. zaten onlar hiç sevmiyordu. Hani sadece böyle bir evet. buluşma fikriyle oynuyorlardı. Sonra ben sadece ben oynamaya başladım. Ve o grubun içinde gayet herkes kabullenmiş. Çok rahattık. Fakat işte yeni yeni tipler geldikçe çok şaşırıyorlardı. Benim çocukluğumda bir, bir tane arkadaşım vardı. E, çok, çok ufakken. ...top oynayan kadın... ...kız ee, arkadaşımız... ...o yaşta kadın mı kız mı denilir... ...ben de şimdi ha. political correct <gülüyor> odayım çok diye iyice maymuna döndüm... <gülüyor> e, ...ve çok iyi oynuyordu... ...hatta ben ilk onunla oynadığımda biraz dikkat ediyordum falan... ...baktım hiç e, oynayan bir sürü erkekten çok daha iyi oynuyor... ...ve bayağı ondan sonra... ...bizle beraber top oynamaya başladı... ...sonra bir yaz yazın oynuyorduk... ...bizim yazlıkların orada... Bir yaz yani biz sürekli takımı aldığımız arkadaşı yine çalmaya gittiğimizde... ...yani bayağı göze dolu dolu çıkıp bu yaz oynayamayacağım dedi. Çünkü yasaklamış ailesi. Biz yasaklamış yani gizli gizli bile. Çünkü herkesin ortasında oynuyorduk, oynayamadı. Ve bayağı iyi bir oyuncumuzu kaybettik diye üzülmüştük o zaman. Ya bur burada hemen araya gireceğim. Çünkü bu hikayelerden herhalde çok var. Bu coğrafyada en azından çok var. Bir tanesi de benim yani basketbola başlamadan önce ki o da hazin bir hikaye. E, futbol oynuyorum ben de sokakta arkadaşlarımla e, fazla e, kız çocuğu katılımı da yok futbola babam çekti beni kenara konuştu ya evladım bu kız sporu değil sana şöyle güzel yüzme ayarlasak baba ben takım sporu seviyorum ha, o zaman voleybol mesela voleybol için ne düşünürsün gibi gibi devam etti ya istemiyorum baba voleybol <gülüyor> bari fut şey oynayabilir miyim basketbol yani bilmiyorum falan derken ben gizli gizli giderdim hep şeye Futbol futbola değil basketbol. Hadi futboldan geçtim. Ama çünkü... basketbolda aile olarak galiba babam bir gelecek görmedi boy itibariyle galiba. <gülüyor> ya yapma ya gerçekten. ...araya ben de böyle latife ile gidiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Neyse yani power guard oynuyordum. Hadi ah, tamam abi. <gülüyor> i̇şte tamam, cevabı verdin yani. <gülüyor> Neyse bu hikayelerden çok evet, var. Evet. Yani çok çektik kız çocukları olarak. Bence nasıl bir baskıysa muhtemelen babam da hani isterdi sporla uğraşmamı ama nasıl bir baskı var bilmiyorum. İşte bilmem kimlerin kızları da işte oğlanlarla oyunlar oynuyor filan gibi. Fatma Erkek gibi. Fatma gibi. <Gülüyor> Gibi. Çok o, yaratıcı ifade. Evet derdi. o görüntü, evet. o algı olmasın diye muhtemelen hani engelledi benim ailem. Arkadaş yani evde oturup dantel falan öyle niye işiniz var bizim şeylerimizi kapıyorsunuz orada. Deftesini. Ee, e, ailenin bir şey oldu mu tepkisi? İşte bir takım tepkileri oldu ama daha çok o güya yani bilmiyorum şu anda. Hani erkeklerle oynuyorsun sert giriyorlar bir şey olacak sana. Daha bir, bir daha bahaneyle. Giriyorlar yani. mıydı sert? Yo girmiyorlardı Sel yani o kadar ya zaten o kadar hırslı oynamıyorduk yani zevk için oynuyoruz ve minyatür kaleler vardı balonun içinde hani çok e, zevkli tek baslar yaparak falan hani böyle bir Oo. çalım durumu da çok Total yoktu orada olarak. evet bir sokakta da oynadım dedin. Üç korner bir penaltı hatırlıyor musun mesela ha. var mıydı sizde? <gülüyor> Ama neyse şey demedim. <gülüyor> Abanmak yasak e, falan. E, şey, kız oyunu mu bu? Tabii ki sertlik olacak diye bir cevap vermedi en azından. Teslim olmamış tam da yani jargona. Evet bir müzik arası verelim. Ondan sonra e, muhabbeti kaldığımız yerden devam edeceğiz. E bir tabii eski ile beraber olunca hemen müzik topunu da e, kendisine attık Burcu'ya. Burcu... <gülüyor> İlk şarkının olmasını sen yap o zaman. Dün akşam eşimle birlikte seçtik Cüneyt Bolak'la birlikte ilk şarkı Mungo's High Five'dan gelecek ee, Both People bu pacim de eşlik ediyor. Şarkı da e, Afrika'dan botlarla e, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Göçmenler. göçmenlerle alakalı. Dinleyelim. <gülüyor> Evet e, tekrar merhaba Libero'dayız 94.9 Açık Radyo'da e, kadın arkadaşlarımızla beraber e, futbolu konuşuyoruz. E, Burcuku ve Defne Kara Osmanoğlu ile beraber ne güzel kadınlarla futbolu konuşmak hep beraber izliyorduk ama e, şimdi beraber oynuyoruz diyelim. Ben e, soruyla gireyim. Bizim bu erkek hallerimizle e, çok yakın tanık oldunuz bu süre içerisinde gerek derken gerek oynarken. Ee... Sevgi diyorsunuz tabi değil mi? Ee, bilmiyorum neden beni buraya çağırdınız. <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü ya yo ciddi söylüyorum. Bunu çünkü son galiba iki, iki senedir Şike, Mike, neyse işte o mevzular başladığından beri. Bu da belki bir klişe olacak ama yani gözüm gitmiyor ger şeye. E, futbol maçlarına bu beni şeyden de diğer liglerden de birazcık soğuttu mu ne yaptı bilmiyorum bir, bir geri çekilme oldu çünkü yani, beraber plan yapardık bu yani. evet. belli maçlarda arardık birbirimizi nerede izliyoruz nasıl evet, izliyoruz birlikte beraber maç seyrettik e, son zamanlar değil sesi çıkmıyor demek evet. bundanmış e, peki tam o seyrettiğim dönemlere geçelim bu, bu konuda yani çok gayet haklı bir e, reaksiyon bu aslında e, çok anlaşılır ee, bu herhalde ayrı bir tartışmanın, ayrı bir programın da olabilir. Ama e, birlikte maç seyrettiğimiz zamanlar işte e, birlikte toplanıp Dünya Kupası finallerini ya da ne bileyim herhangi bir derbi, Değerli Madri Partisi'nin maçlarını birlikte seyrettiğimiz zamanlar. Çok. E, efendim? Ya dünkü olayı hatırladım da takımın adını hatırlayamıyorum. Yani yine bir takip etmiyorum diyorum ama göz ucuyla. Ee, birkaç aydır maaşlarını alamayan futbolcular santander, yani. santander, evet ee, bir dayanışma gösterip Çok galiba ilk, etti. galiba ilk oldu. Yani takip ediyoruz, bunları takip ediyoruz. <gülüyor> evet. Sağlarda görmek istediğimiz sahakta. <gülüyor> evet. Senin bir tane e, alıntın vardı. Kazova e, direnişçileriyle ilgili. Ha, bunu da yeni gelmişken koyalım. Evet. Hakikaten e, bir anosta geçmiş olalım. E, Şişli'de e, Kazova fabrikasının öz yönetim işçileri e, mağazalarında açtılar. Hayırlı olsun. Evet. E, çok keyifli e, ve uluslararası e, işlere bile başladılar. Uluslararası zaten ilişkileri varken işlere de başlamışlar. Küba ve e, Bask e, takımı, Bask ulusal futbol takımının Genç milli takımlarının formalarını üretiyorlar. Böyle bir bağlantıya da girmişler. Çok biz de keyif aldık e, haber okuyunca. Şimdi tekrar döneceğim. Ha, tamam. <Gülüyor> e, erkeklerle maç seyrediyorsun. E, işte erkeklerle oynuyorsun. Erkekler maç seyrediyorlar. Oh Erkekler bir dünya kuruyorlar e, burada. Elbette hani tercih ettiğimiz insanlarla oturuyoruz yan yana. E, biz seyrederken çok eğleniyoruz açıkçası. Hani e, Birlikte seyrederken. Ama dışarıda da başka bir dünya gözlüyorsunuzdur. O o galibiyet sarhoşluğuyla, kazanma hırsıyla ya da her neyse, erkekliğin yansıdığı alanları görüyorsunuzdur. Ee, Fazlaca tanık oluyorsunuzdur. Ben bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Yani ne oluyor? Dışarıda ne görünüyor? Yine erkeklerden mi konuşacağız? <gülüyor> Hayır işte kadın olarak ne görüyorsunuz? Oradaki ayrımcılığı vesaireyi nasıl hissediyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Damarlarımıza kadar, ciğerimize kadar hissediyoruz. Yani Erkek... Sadece futbolda değil yani bütün gündelik hayatı, bütün politikaya yani her yerde hissediyoruz. Öyle bir bu girdi ki İsmail abi işte cevabı yani, bu yani. Dur, yani durduramadım ya işte, kendimi. <gülüyor> Allah erkeklerin belası versene kadar gidiyorum. Hayır hay, demiyorum tabii ki. Ya ben şey düşünemiyorum yani kadınla erkeğin ayrı ayrı olduğu bitti toplumun medeni olması durumunu hayal edemiyorum yani bu, bu, bu kadar basit bence tabi ki bir arada olmalıyız nereden geldi bu konuyu onu da hatırlamıyorum yani nasıl bir bağlantı acaba Nasıl olacak? bir öfke çünkü, geliştiyse de evet, bir <gülüyor> şeyle kızgınlıkla bir hışımla girdim ya şimdi top oynamıyorsun belki sen ama kadın erkeklerle oturup sadece kendi tercih ettiğin ortamlarda dedi çünkü beraber başkalarının da olduğu ortamlarda maç izledik. E bir de maruz kaldım bir ortam var. Mesela maç sonrası olan da bir taraftan yorumlar televizyon programları zamanda izliyorsun herhalde yani büyük mağdurunum diyorum. Aga izliyorum işte. tutamıyorum kendimi <gülüyor> i̇şte. alamıyorum ya neden bir, yani? Bizi çok hani Kimi izliyorsun dur bu arada? E, i̇sim yani artık izlemeyi bıraktığım isimler var. Doğrusu artık yani. Kimi izliyordun kim bıraktın? E, Rıdvan'la Gültekin'i izliyordum mesela. Rıdvan büyük altı ama sonra. E, yani evet artık takip etmiyorum. Yine içimden gelmiyor yani. En azından hani maça bakamasam bile arada devre arasında hani ne olup ne bittiğini bütün özeti vesaire güzel geçiyorlardı ama hani yine içimden gelmiyor. Ne yapayım içimden gelmiyor. Defne? Yani bu erkeklik meselesi evet yani var öyle bir durum tabii ki de ama biraz da yani biraz da abartmamak lazım bence yani bu erkekliği biraz homojenleştiriyoruz bazen ve erkeklik yerine belki ne bileyim hani maçoluk falan filan diyebiliriz gibi geliyor. Bir de hani bazı e, kadın grupları hani futbol oynayan kadın grupları işte daha önce konuşmuştuk modada bir grup var mesela erkek almıyorlar hiç. Ya bu da biraz saçma geliyor bana. Sen, yani e, çünkü erkek var, erkek var. Futbol oynayan bir kadınsın ama o gruptan değilsin galiba. Sen karışık orada, orada oynamadım ben. Hemen. Sen karışık oynayın. Bizim takım karışıktı. Kevap hakkı doğdu. Hemen e, modadaki arkadaşlara da ulaşıp <gülüyor> onları da programa alacağız. <gülüyor> ya öyle duydum ben aslında şimdi. <gülüyor> <gülüyor> e, aynı <gülüyor> şekilde arkadaşlarımızın olduğu gazoz ligi, efendi ligi eğer isim zikretmek gerekirse evet, evet, evet. ediyorum. Onlar da kadın oyuncuları almıyorlarmış. Almıyorlar ben... diye bir şey yok. Hiç kimse kadınla sahaya çıkmadı. Şimdi ne, <gülüyor> öyle bakmayın nasıl? yani. Almıyorlar olmuş işte. Ay, ay, almıyor karar. Öyle bir karar yok. Netçe'ye bakalım. Tabii tabii. Hayır şimdi bir taraftan da şimdi iş hani tırnak içinde ciddiye. Yani öyle bir komik ismi Gazozgi, ismi Efendilik ama bir garip bir ciddiyet var içerisinde sanki böyle Premier Lig'de oynuyor millet. Bu ciddiyet değil aslında. Yani oyunun ciddiyeti ayrı bir şey de bu, bu ciddiyet bir bir hırs, bir, bir... hız yani şey ciddiyeti. Yani şefsiz, muhtersiz bir ciddiyet. Yani biz şey işte ben 40 yaşındayım. Ee, işte Yücel Göktük oynuyor mesela 54 yaşında. Yani takımı olarak en yaşlı olan bizim takım Dinamo Express. Biz o tip pozisyonlarda mesela gerilim anlarında bu yakıyoruz. Burası Gazozgi Efendilik. Biz hakemle tartışma yok. Oyunun şeyinde yok ama kadınla mesela bizim gibi bir takım veya ne bileyim e, işte bizim kardeş takımlarımız diyeceğiz Spartak İstanbul, İspan İstan İstan İst Pauli açık içinde oldu hiç kimsenin mesela kadınla e, takımda bir kadın oyuncuyla sahaya çıktığında görmedik bir tarafta. Hiç kimsenin aklına gelmiyor da böyle bir şey. Ki o kadar özgürlükçü özgürlükçü tabii, tabii. E, erkeklersiniz. Ama sahaya girince işte değişik bir şey oluyor demek ya. Tuhaf. O şeyde Covid orada top çekme şey <gülüyor> meselesini. <gülüyor> tuhaf tuhaf. Tabii ki canım. Yani sonuçta işte Defne de burada kadın oynayan, e, futbol oynayan kadın arkadaşlarımız var ve düzenli oynuyorsun değil mi? Evet aslında bir senedir falan oynayamıyoruz. Çünkü herkes dağıldı. İnsanlar Sen karşıya Sen oynarken sadece kadınlar olarak oynamıyordun. Yok size. karışıktı. Bizim karışıktı. Peki. Ama daha çok kadınlar vardı. Hani 5 beşse... Kızlar ki ilk oynuyordunuz iki, bile. Üç, i̇ki, üç. erkek, üç kadın hmm. gibiydi yani. Başbakanımızın evet. özlediği görüntüler. <gülüyor> ya ama sen e, oyunun dışında izliyorsun değil mi e, maç, evet e, evet izliyorum şu aralar pek izlemiyorum ama küçükken yani sürekli radyodan dinliyorduk sizde bu aralar evet, sürekli, ya öyle bir zamanda çağırmışız evet, ki bu, bu arada şey yapıyorsunuz <gülüyor> Yani ama şey, taçma programlarını da izliyordun herhalde. Evet evet, yani çok izliyordum bayağı yani. B bütün şey ya. pazarım buna gidiyordu. Bu şki sürecinin bir zararı da ortaya çıktı. Hayır, Tabii. Kadınlar uzaklaşmış iyice futbolda. Defnenin değil. ama biraz daha erken kopuşuyor geldi. Evet, biraz evet öyle oldu. Niye öyle oldu? Bilmiyorum, yurt dışına gittim bir ara. Amerika'ya ee, falan gitmişti bu kadar futboldan koptuğuna göre. <gülüyor> <gülüyor> Aslında yani. Amerika'da daha çok yakınlaştım futbola. E kadın futbol tabi çok kuvvetli. Evet. Yani mi orada? Orada oynadım. Ha bu Amerika'ya gittin değil mi? Amerika'ya e, dönüşüm, değişim öğrencisi olarak gittim. Sonra Montreal'e gittim, Kanada'ya gittim. E o da çok farklı diyeceğim. Kanada da evet. Orada oynadım bayağı. Hani orada Parklarda çok oynanıyordu. Yine birlikte oynanan... Evet o, evet. Normaldeği nasıl? Yani bu, buradaki böyle hani kadını sahada görünce şaşırıyoruz falan ya... ...orada daha mı normaldi? nedir? Yani orada çok daha normaldi. ...zaten ben oraya gidince biraz biliyordum bunu... ...hani Amerika'ya gitsem de doğru şöyle... ...güzel güzel futbol oynasam falan diye düşünüyordum... ...sonra gidince hakikaten yani çok normal... ...bir kadının oynaması... Ama işte oradaki göçmen grupların için belki çok normal değil. Mesela bir parka gidiyorsunuz. Meksikalılar var. Ne bileyim Türkler var. İtalyanlar var falan. Hep erkek grupları. Ama işte Kanadalılar var. Kar Karma karışık gruplar. Kuzey gittikçe normalleşiyor galiba. İşte İsveç'te Kanada'da. <gülüyor> bu beyaz beyaz yorumlar da iyice ortamda yani. Ama niye Amerika'da futbol bu kadar erkek sporu olmaktan çıkmış? Anlaşılık. Anlaşılır Amerikan, mı? Erkek Amerikan erkek futbolunun uzun yıllar çünkü hiçbir alt olmaması nedeniyle. Ama kadın evet. futbolu niye bu kadar gelişti ve çok önemli biliyorsunuz Amerikan kadın futbolunda Amerika ekolü, Norveç, İsveç, Kuzey ekolü, biraz Çin diyelim hadi bunlar çok önemli ekollerdi. Amerikalılar madem bu futbola gireceğiz bir başarı olması lazım herhalde. Kadın futboluna altyapılardan itibaren ve burslar çok ciddi burslar vardı kadın futbolcular içerisinde. Hı. Ciddi yatırımlar yapmışlar. Benim kuzenlerim mesela İsveç'te, İsveç'te gibi bir şey. Ee, yani kaç yaşında itibaren orta okuda, lisede neredeyse hepsi futbol oynuyormuş. Yani lisansı falan oynayanları da var ama arkadaşlarıyla falan futbol oynuyorlarmış. Ama kadın kadına galiba. Şimdi kadın erkek karışım birazcık daha varyete. Keyif yani. Olması evet. gereken şey aslında. Yani ülkenin şeye yüklediği tabii lisanslı sporcuya e, açtığı meşruiyet alanı sokakta da e, kadının daha rahat futbol oynamasına bak yol açıyordur. Yani e, Amerika'da vesaire. Peki bir şey sorayım size şarkı arasından önce sonra da devam edebiliriz. Niye bu kadar erkek bir oyun? Yani... Hadi şarkı arasına gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arada bir ese ihtiyacımız oluyor öyle değil mi? <gülüyor> Nereden cevap vereceğini şaşırdığın bir soru. Bu kadar? Ama Amerika'da işte bu kadar Erkek olmamasının nedeni belki Bilmiyorum Beyzbol. ama Bir erkek sporu var orada işte Amerikan futbolu var Kadınlar Onlar, oynamıyorlar e, mı? Kadınlar bilmiyorum yani Hiç görmedim, İşte yani olmamış. oynuyor olabilir ama Çok şey olmuş artık oturmuş Bir erkek sporu Amerika'da Neyse bak futbol En azından biraz demokratik işte içine sızabiliyorsunuz Amerikan futbolunun içine çok sızlayacak Gibi değil yani Allah müstahaklığını versin sporu yapan Niye bu kadar ıı, erkek sporu olduğunu şarkı arasından sonra konuşalım isterseniz. Okay, Çünkü güzel. uzun bir mevzu tamam, gibi. Tamam. Güzel. Ee, yine şarkımız Burcu'dan. Hı hı. Jimmy Cliff'den seçtik. E, Clash'in Guns of Brixton diye bir şarkısı vardır. Onun başka bir versiyonu. Brixton Version diye bir versiyonu. <gülüyor> waiting on that daha dinledik Brixton version Alıcık radyoculuk yapayım abi. <gülüyor> o zaman e, konuk olarak kendini tanıt diğer konuğumuzu tanıt <gülüyor> Burcu Kuo, ben e, Libere programına konuğum Defne, Defne e, O da Libere'nin konuğu İsmail var Açık radyo'dayız Açık radyo 94.9 alsana programcılık <gülüyor> evet neden e, kadınlarla Futbolu konuşuyoruz, futbol hallerimizi konuşuyoruz, futbol hallerinin içindeki erkeklik halini konuşuyoruz. E, şarkı arasına giymeden önce bu oyun neden bu kadar erkek? Tabi hadi yani biraz tına da ihtiyacı var sanki bu erkek. Bu da kullandığım cümlede kullandım. Sizden dinleyelim. Maçı e, evet, vurgusuyla yapalım. Defne de evet. bir vurgu yapmıştı. <gülüyor> neden erkek? Bence öğrenilmiş bir şey. Evet yani ee, bir takım coğrafyalarda bu bu şekilde öğrenilmemiş farklı gelişmiş az bir yerde olsa bile ama bir sürü yerde öğrenilmiş bir şey ama niye basketbol? Basketbol daha kadınlara göre olabilecek bir şey gibi görünüyor. Ya da Şu voleybol. Işte, voleybol işte evet. evet ama yani bu toplumsal cinsiyet rolleriyle çok doğrudan alakalı gibi öyle değil mi? Hani öğrenilmiş bir şey. Öğrenilmiş yani. bir şey. Ee, işte, Futbol oynarsan bacakların çarpık olur. E olsun yani. Ha o da çok önemli evet. E, yani ne yapayım? Çok büyük bir olaydı bizim mahallede. Ben tam ta ben tam tersi penguen oldum ya. Hal yani çarpık ya evet, evet. var burada. <gülüyor> Hiçbir şekilde öyle bir şey yol açmıyor. Yani öyle bir öyle bir olay yok. Sadece hakikaten o bacak dediğimiz o çarpık bacak diye söylenen ki kadınlarda çok nadir görülür. O o bacak hali yapılan çalışmalar göstermiş ki daha rahat çalım atabiliyor. Sadece onlar daha başarılı oluyorlar futbol oynarken. Ha. Sadece olay yok. Yoksa çarpıkla yol açması yani yoğurdu, sütü ve güneşi eksik etmezsen çarpık olma ihtimali zayıf. Ve genetik faktörleri <gülüyor> geri alırsın. Evde bir sürü kızının futbol oynamasını destekleyen baba anne evdenip ah gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte deyip. Ya da tersi belki de. Dediğinizi belki de. duyar gibiyiz burada. Evet. <gülüyor> Belki de anneler istiyor, babalar izin vermiyor. Oo. Genellikle öyle bir hikaye var. Ee, yani bu... kadın dediğin varlığın bacakları çarpık olmamalı gibi bir şey. Yani neden futbol oynamıyorum? Öğretilmiş bir durum herhalde. Ama bu da bir böyle bakınca, sınıfsal mevzulara bakınca da... E, ...başka başka yorumlar getirilebilir. Ama yine toplumsal cinsiyet şeyine e, algısına geri dönecek olursak bence... E, yani kadının yapması gereken o kadar çok iş var ki. Yemeği, aşığı, bilmem nesi, işte temizliği, şu su, bu su. E Hangi arada gözünü çevirip maça bakacak? Hangi arada çıkıp tribüne gidecek eşiyle birlikte? Filan hani bu kadar rolü varken kadının bir de oturup ...futbolla mı uğraşacak gibi. Bir bir şey de Söylenebilir pekala yani daha bu, böyle bunu şeye bağlayacağım hani birazcık daha ekonomik olarak ya. orta rahat orta orta üstü. İsveç'e Kanada'ya Amerika'ya gidersek mevzu niye farklı mu? Demek Bilmiyorum istiyorsun. hani böyle buraya gelmeden önce düşündüm o şekilde de bağladım. Peki hadi futbol oynamaya başladın. Ee, ...oyunun kendi dinamikleri içerisinde, ritüelleri içerisinde... ...öyle bir zamanı var, öyle bir sınıfsal koşu var ve sosyal ortam öyle... ...öğrenilmiş ele geçelim. Oyunun kendi doğası içerisinde... Ee, ...bunu tamamen e, soru soruyorum yani zikinize de... ...komet yok içerisinde öyle anlamayın. Ee, oyunun doğası içerisinde bir kadın erkek ayrımı yapacak bir fiziki koşullar yok herhalde değil mi? Yani var mı? Bence Senelerdir mi, oyun evet. yok. Yani, yani çalım atabiliyor değil mi kadınlar? Atabilir. Yani, yani basketten o, ne farkı var diye düşünüyorum ben. Yani niye bu kadar ayrı görülüyorlar? Ben biraz da mesleki bilgilerimle gireyim bari. <gülüyor> Fake var basketleri. <gülüyor> ya şimdi e, olay sokakta çözülüyor aslında. Hmm. Ee, hmm. Sokaktaki o, o süreç motorik öğrenmenin geliştiği süreç. Yani bedensel hareket e, silsilesinin e, mükemmelleşebileceği süreç sokakta geç, e, geçen süreç. Evet. Şimdi evde oturup da annesine yardım etmesi gereken bir kadın sokakta geçirdiği vakitle e, bir erkek çocuğun sokakta geçirdiği vakit arasında fark var. Ve bunun getirdiği, bu sürelerin farkının getirdiği becerinin mükemmelleşmesi konusunda bir fark oluşuyor tabii ki. Çalım atabilir bir kadın e, ama bunu çok becerli bir şekilde yapabilecek kadın sayısının azlığı o becerinin geliştirilmemesiyle ilgili bir şey. Çok, çok Hakikaten çok... E, Büyük bir fiziksel e, sebep, bir altyapı gerektirmiyor. Şu ayrı. Kuvvet. Evet, Omuzumuza mücadele süre. ayrı. Burada Hı. testosteronlar giriyor vesaire falan filan. Ama çabukluk e, onu, e, o beceri iyi yapabilme hali gerçekten bununla ne kadar vakit e, geçirdiğinle ilgili bir şey. E şimdi hadi yani benim kız kardeşim de e, şeyden övülürdü. Ne kadar güzel pasta yapıyorsun. Aman da merdivenleri de temizliyormuş. Aman da aman. On yaşında daha o zaman. Böyle bütün Tartifler, kadınlara gelen tartifler bunun üzerinde. Merdivenleri temizliyor diye tabii, tabii, tartif apartman. edenin de yani kabası. <gülüyor> Otoluk olmuş. On yaşındaki be. çocuk merdivenleri temizliyor ve aferin diyor. Şimdi tartifler buradan geldi. Ağaç üste miydesin apartmanızın? <gülüyor> Ayrıca mandolayız yapma. Yani bu çok çok abes bir şey değil söyledim herhalde. Yani. Evet e, evet çok yani, değil değil bence de. Sonuçta kadının tartif edildiği yer sokakta oynadığı futbol değildi zaten. Kendini var etmeye çalışacağı yer. Benim, ben gözlemlerimi söylüyorum sadece. Yani. evet. Buradan dolayı da oraya ayırdığı vakit azaldığından e, o becerinin de daha zayıf yapılması söz konusu. Gayet mekanik e, bağlantılar kurabiliriz. Bu, bu bağlantının içerisinde elbette kültürel bir damga var net. E, böyle geliştiği ama daha az sayıda kadın bunu ...becerebilir hali geliyor... ...eminim Hı. sen... E, ...birçok erkekten daha iyi çalım atıyorsundur... ...buna vakit ayıran en azından... <gülüyor> ...ha tabii bir çalımı de o da var... ...çalımı sevmiyorum ben zaten... <gülüyor> Bak evet. futbol tabii. <gülüyor> ...ama mesela biraz da orta sınıf... ...aileleri 90'larda falan düşünürsek... hani ...kızların çıktığı sokaklarda ...sürekli ip atlıyordu kızlar... ...yani bu... Evet. ...erkekler futbol oynuyor... ...kızlar ip atlıyor... Yani bu o zaman çok çok eskiye dayanan bir şey herhalde. Öyle bir oturmuşluk var. Evet tabii doğru. Şimdi benim de yanlışlamış olduğum hakikaten biraz sokağa çıksa bile sokakta tercih ettiği oyun futbol e burada da hakikaten evet. doğru kültürel şey giriyor ortaya. Kültürel engeller giriyor biraz ortaya. Evet tek yekpare bir cevabı yok. Yani sadece toplumsal cinsiyet, kültür, işte sınıf vesaire. Bunun yanında bir de herhalde. Ee, çevre şehir planlaması şu bu hani nerede oynayacaksın tam sokak arasında iyi tamam da hani meteorolojik ne... koşullara kadar gelmeyeceksin inşallah yok hayır nereye kadar yani şey, politikalara bağlayacağım tabii ki bunu Alp Ulaga'ya da selam göndereyim bari her cuma günü Ömer Bey ile konuşup aslında hiç şey konuşmayıp haberler değil de daha çok o işin politikasıyla ilgili konuşuyorlar çok hoşuma da da gidiyor oraya bağlayacağım yani nerede var doğru düzgün sporla ilgili politika hani sporla ilgili tesis doğru tesis halkın spor yapması evet için. halkın spor yapması nerede var hani e, imkanlar imkanlar kısıtlı <gülüyor> ama öyle tesis yeter <gülüyor> tesis vardı da yapmış <gülüyor> ha tesis vardı da biz mi oynamadık <gülüyor> yani arkadaş gerçekten şey benim kızım e, deniz şu anda 18 yaşında ama 13-14 yaşlarında çok istedi futbol oynamayı. Gerçekten çok istedi. Bulamadık ya. Yani hani oynayabileceği bir organizasyon vesaire. Evin ha, yakınında, yani. civarda, mahallede işte. Aslında bu önemli mesela. Şimdi bazı anne babalar istemeyenlerden konuşuyor ama çocuğu futbol oynamak isteyen, kızı futbol oynamak isteyen bir e e yani ebeveyn ne yapabilir şu anda İstanbul'da? Yani Keşke sokakta araştırsaydık oynayamıyor. bilmiyorum. <gülüyor> Kesin vardır birkaç bir yerde. Bize ders olsun Ozan programa. Ee, evet gelelim. Bir dahakine e, çocuğuna futbol oynatmak isteyenlere bir birkaç yer önerelim bari. Peki e, tamam siz öyle veya böyle oynadınız veya oynamadınız. E, ama e, oyun kendi e, doğasında sürmeye devam etti. Yurt dışında bir sürü organizasyonlarla çok zevkli organizasyonlara devam ediyor. Türkiye'de devam ediyor. Siz bunu ya televizyonuna izliyorsunuz ya arkadaşlarınıza. Belki de stadyuma giderek. Gidiyor musunuz son zamanlarda stadyumlara? Son zamanlarda bir altı yemediğinizi anladım da yani <gülüyor> gitmeyeceğiz mi stadyumlara? Dair. Gitmiştim ben yani birkaç kere gittim ama çok... Hangi stadyum? Stadyumcu, stadyumcu değilim. Şey İnönü'ye gittim. Sen Beşiktaş'cısın o zaman. Yok Galatasaray'ın Aslında ama Beşiktaş'ın maçına gitmiştim. Galatasaray'ın maçına da gittim. Ali Samiye'ne de iki üç kere gittim. Defne Karasmanoğlu aslan oynamaktır şiarıyla desteklediğimiz. <gülüyor> yani televizyondan da izliyoruz. Yani şey, Tübün kültürü çok... başka bir şey ya. Yani onu merak ediyorum. Oraya gittiğiniz zaman nasıl hissediyorsunuz? Hadi çocukken iyi hissediyorsun da sonradan böyle daha kendini katıp mesela tezahüratların hangisine katılıyorsun? Hangisine katılmıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çünkü yani bu maço kültür diyelim mesela bir taraftan da şey şey e, tezahüratta yani jargonu çok, belirliyor ya. Çok net benim için. E, hangi şeyleri tezahüratları katılmıyorum. Bir kere başta milliyetçi ve Hamas'i söylemler Bizim içeren herhangi bir tezahürat katılmam söz konusu bile olamaz. Aynı şekilde cinsiyetçi küfür kasamet bunlarla hani. Ama bir küfür şeyin yok mu sanki mesela yani bazılarına katıl. Ya şimdi... yani kurabiyeyi seviyorum mesela. Ha işte. <gülüyor> hani kurabiye olan şeyi tezahüratı seviyorum. Ama böyle... E, güzel şey var. Nedir o? Ar, e... Argo'ya, Argo çağrışımına arada bir destek veriyorum diyorsun o zaman. Ama gariz, galiz küfürlere e, katılmıyorsun. Huzurla re'ye soktun ya kelimenin içerisinde Hakikaten ha yani. Ne kaşındıysan <gülüyor> Ha bu arada şey tribünde gördüğümüz kadınlar ama baya erkek gibi maç izliyorlar. Yani bir de öyle bir şey var. Tanık olduğumuz kadınlar var. Onların o anlamda tırnak içinde... ...türbüne geldiği zaman kadınlıklarında neser kalmıyor. Yani belki siz de tanık olmuşsunuzdur. Evet. Onlar... Bir de ceza alıyor ya kulüpler... ...kadınlar ve çocuklar girebiliyor. <gülüyor> Şimdi ya öyle bir başlık o var. Ya, o, o, yani. o başlığa gelmeden bu şeyi de konuşalım. Tribünde nasıl hissediyorsunuz... ...giderken gelirken? Ee, herhalde 90'ların sonuydu. 2000'lerin başıydı. Ee, çok sık gidiyordum... ...stada. O zaman... Şey ...basketbol maçlarına da çok gidiyordum. senin maçlarına... Galatasaray'ın maçlarına yine hatta Şampiyonlar Ligi maçlarına da gidiyordum. Ee... Fırsat vardı yani her seferinde parasını ödeyip gitmiyordum da. Anladım güzel, anladım. Güzel bir şekilde içeri girebiliyorduk rahat bir şekilde ama talihsiz şeyler yaşadın mesela. o En son yaşadığım bir, bir Fenerbahçe Galatasaray maçına gitmiştim. Skoru hatırlamıyorum lütfen sormayın. E canım, sonra, bir Galatasaraylı olarak skoru zaten tahmin edebiliyoruz hepimiz. Tabii canım. <gülüyor> ee, neyse... Ee, ne diyordum bak şey ha, ha yani Kalser, Fener Derbisi. evet üst üzerimde bir Galatasaray bayrağı var yani yediğim şeydeyiz e, neredeyiz karşıdayız evet e, Kadıköy'deyiz Saracolundayız neyse ya çok yani belki anımı Karşıyım. hatırladığım için Şükrü bu kadar isminden bağımsız bir şey artık ben orlandım. Şükrü Saracolun tamam ama Şükrü Saracolu ismi bir stada verilmesi tamam, ayıp. Fenerbahçe'nin bir stadı var. Onun ismi bu. O artık o Kabul Şanlı İstanbul bağımsız artık. Ben de şahsen kabul etmiyorum işte. Tamam. Hı -hı. Ee, yani ye yemediğim küfür, kasamet kalmadı. Sırtımda Galatasaray bayrağı var Evet diye. yani bir o kadar kötü hissettim ki kendimi ki ailemle de gitmiştim. Biraz önden ilerliyorlardı. Ben de işte o zaman ergenliğin verdiği şeyle biraz onlardan uzak durayım diye böyle bir... bir Sen yani... bu arada bir dakika Fenerbahçe'nin arasına mı girdin? O zamanlar birlikte izlenirdi maçlar. Tehey hatırlar mısınız? Birlikte mısın? ne zaman? İkiye yani... bölünürdü stat canım. Hayır ikiye bölünürdü de... İşte maçtan bi... sonra birlikte çıkıp gidiyorsun sonucunda. İki bi... başı diyor. Bin dokuz altmışlar demiyor canım. <gülüyor> Yani birlikte izlediğimiz zamanlar. Ne zamanlar onlar? 90'ların sonu. Ben hatırlayamıyorum. Biz en son ne zaman birlikte maç izliyorduk? Yani. Derbi maçlarını. Birlikte dediğin stadyum ikiye bölünüyordu. Birlikte birden kastınız ne anlamıyorum. Ya yani. içeri girerken etrafta yok mu hiç yani be şey bir başka Fenerbahçeli şey işte taraftar. stadyum ikiye bölündüğü Stat'ta zaman. değil dışarı çıktığınız zaman birlikte izliyorduk. Stada girerken oluyor bu olay. Stada girerken. Yemediğim ona... küfür kasamet kalmadı. Girerken stadın içine evet, stadın Ama içinde değil. Ama Galatasaray bölümüne girdin sen tabii. Ay tabii ki Galatasaray Heh. bölümüne girdim de. Yani Kadıköy'deyim. Stada varmaya çalışıyorum. Sırtımda bayrakla. Sırtımda bayrak var. Ve hani bu eskiden daha kolaydı. Ya. Ya Şu an valla... çok anormal geliyor ama Ge eskiden daha kolaydı bu Ge hakikaten. Tabii tabii. Geçen hafta Merseyside derbisi yaptık. Liverpool-Everton derbisi. Hoş o dünyanın en friendly, en dostane derbisiymiş. Uzun yıllar zaten e, beraberizdir. Çünkü şöyle de bir şey. O da siyasi, dini herhangi bir ayrım yok. Bir takım adamın Liverpool-Everton olması arasında. Fener'le Galatasaray arasında ne var? He? Fener'le Galatasaray arasında doğru, siyasi doğru, dini bir doğru, şey var mı? Doğru diyorsun. <gülüyor> doğru diyorsun da. Ama mesela şöyle. E ama Türkiye'de de öyle. Doğru ben bir de orada sormuştum. yani Bir ailede hem Fenerli hem Galatasaray'da çıkabiliyor. Aynı o ailede Liverpool'la Liverpool, Everton'la çıktığı gibi. Ama bizde olamıyor. Onlar da oluyor. Bizim milliyetçiliğimizin ile ilgili taraftarlığımızın Aynen. da herhalde İnerciniz. bir yaratılmışlığı var. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum. Beşiktaş-Fenerbahçe maçını seyrettiğimde kafamda bir iki şapkayı maçtan sonra... Hakikaten kabanımın içerisinde sokuşturduğumu biliyorum. Ee, çünkü onun, saldırmaya başlamışlardı. Onun bir de tezat versiyonu var biliyorsun. İşte onu şarkıdan Şarkı, şarkı vermeyelim. Devam edelim artık. Ee, çünkü şeyi soracağım. Bu önemli bir mevzu. Yani e, bunu tabii İngilizce çevirip dışarıda anlatmaya kalksan çok komik e, anlaşılır herhalde ama. Türkiye'de bir futbol takımına ceza veriliyor. Seyircisiz oynama cezası. O sonradan birkaç senede şeye çevirildi. Ama hala Klişe seyircisiz oynama diye geçiyor. O da şu demek erkekler yani belli bir yaşın üstündeki erkekler giremeyecek. Kadınlarla çocuklar izleyecek. Ve bu bir ceza olarak e, söyleniyor. Bu en çok paranın döndüğü ligde bu böyle. İkinci ligde bu böyle değil. İkinci ligde yasaksa ceza aldığı zaman kadın ya da çocuk gire gireme yani o, o zaman onlar giremiyor. Ya da orada ilgi yok bilmiyorum. Aynı şey orada değil. Hani bu yani bizim zaten... en çok izlenen en çok gözümüzün önünde olan ligle alakalı herhalde. Aslında bir açıda şu var tabi yani Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş'ın dışında hangi takımlar öyle e, işte kadınları, çocukları motive edip de e, türbüne gidecek yani tamam bu da yanlış bir terim mi kullandı sanki motive edilip gidiyormuş gibi taraftarlar var ama sanki bir kısmı da öyle mi acaba? Zorlu yani hadi gidin ya <gülüyor> takımı yalnız bırakmayın. Bir de parasız değil mi? Bilala, evet. Bilala. Hı. Yani ha cezaya bak. Bedava da yani nasıl bedava? Kadın ve çocuklar gittiği zaman yani bu, bu bilmiyorum nasıl hissedeceğimi Hı, bu, bu uygulamayla söyleyin, ilgili yani nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Karışık duygular içerisindeyim. Bir kere hani ceza olarak kadın ve <gülüyor> çocukların gönderilmesi nasıl bir ceza? Hani kime ceza? Neye ceza? Burada bir, bir, şeye kulübe bir ceza var mı gerçekten? Yoksa taraftara mı var? Hani kimi cezalandırıyorsunuz. Siz üzerine bayağı bir düşünüyorsunuz. Bu bir. ikincisi de e, kadın ve çocuklar gidince bence gündem oluyor. Boş olmuyor stat. Bir şey oluyor. Gündemde yine o maç konuşuluyor. E, bunun da hani para döngüsü işte liberal mevzularla alakası varmış gibi düşünüyorum. Ee, bir de Defne'ye belki sorsak. Bak radyoci değil mi? Evet. <gülüyor> E onun altında yatan şey herhalde çok açık olarak hani kadınlar ve çocuklar doğru dürüst yapamazlar. Takımı işte support edemezler. Tam da yani... altında çok güzel bir şey yatıyor işte bu yüzden. Çünkü kadınlar ve çocuklar futbolu efendi gibi izler. Yani e, o işten keyif alır. Herhangi bir suç oluşmaz. Ve Türkiye'deki e, mevcut rejimin futbol rejiminin de cezada anladığı bu. Yani hmm. e, bir oksimoron. Bir şey var aslında o ifadenin içerisinde. Sen bir parantez için ama yüz ifadesinden bahsetmiştin. Ee, şeyde tanık olduğu ilk defa Biliç tanık oluyor böyle bir şey çünkü. E, e, şimdi hemen tekrar edelim. E, Türkiye'de seyircisiz oynama cezası verildiği zaman bir futbol takımını e, bilmeyenler için e, kadınlara ve 16 yaş altı çocuklara erkek de olabilir serbest. Ee, bu Aa, şekilde evet, oynanıyor ee, Cezalı siz cezalı maçlar B Bütün ligler için mi? Ee, Şimdi bunu, ben bunu da araştıralım Şubeye girdim birdenbire evet, evet. Peki abicim gay transbreyler Onlarla ilgili bir açıklama var mı? Yok hayır mı? nüfus cüzdanı pembe olanlar okay. ee, Aradaki renklerle ilgili Hiçbir gerek yok tabii böyle bilgiyi Federasyonun e, vermesine değil tabii mi? Canım. Gaylerin ee, ve bir, Yani Niye ki? Ee, Şimdi orada hakikaten şeyin e, Bilic'in e, Beşiktaş'ın, Beşiktaşın antrenörü Sılaven Bilic'in ki e, sevdiğimiz şahsiyetlerdendir evet. e, kendisi. O ilk defa böyle bir e, mevzuya e, tanık olduğunda kadınların e, seyrettiği bir maça girdiğinde e, pardon oradayken e, Bilic'e bir, bir tezahürat yapıldığında bir, surat ifadesi inanılmaz keyifliydi. Yani bir yandan hakikaten şey... E, şaşkınlık bir yandan e, mutluluk e, hakikaten okunabiliyordu maçtan sonra ama şey dedi yani yani çok güzel çok keyifli ama tabii takım motivasyonda yetmiyor vesaire gibi bir e, laf etti orada e, ama bir an sonra da o kadar fazla cezalar aldılar ki artık yani çok e, normalleşti bu hemen şeyi diyeceğim. Fenerbahçe futbol takımına da şu anda seyircisiz oynama cezası gelmiş durumda. Evet. Tezahüratları sevmediği için Futbol Federasyonu, tribünde yapılan tezahüratları sevmediği için seyircisiz oynama cezası verdi. Kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar seyredecekler. Bakalım ne olacak? Enteresan. Bu bu göreceğiz. Ya bu işin bir ilmi irfanı yok mudur? Bu, bu, bu, bu hooliganlık mı? İşte e, saygısızlık mı? Irkçılık mı? Vesaire neyse dünyada bir tek burada olmuyor. Başka memleketlerde de oldu. Kadar, bunun. E, yani çok mu zor benzer işleyen modelleri alıp bu coğrafyayı uyarlamak? İnsanın mı? aklı. Değil mi? Almıyor böyle o, cezaları. Nerede? Ben hiç anlı, anlayamıyorum. Bu, bu zaten Türkiye'de çıkan bir şey. Zaten bunu örnek almaya çalışan bir ülkede yanılmıyorsam, büyük, yüksek mahkeme e, engelledi. Hollanda diye hatırlıyorum. Doğru mu? Ben de emin değilim. Şimdi e, de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, Toparlayacağız. Bu ceza ile ilgili bir yani dedim ya kafam karışık ne hissedeceğimi bilmiyorum diye bir yandan da oh be şöyle hani gidip. Keyifle bir az şey, ne, tadıyla rahat rahat biz bize maç izleyelim e, diyen kadınlar da vardır kesin. Yani tacize uğramadan e, ne bileyim e, rahatsız edilmeden küfür kasamet dinlemeden. Yani o yüzden böyle bir iki arada bir derede kalabiliyorum. Ama hani kadın ve erkeğin yan yana olmadığı bir toplumda toplum ya da işte queer'in, trans'ın, gay'in vesaire her şeyin, herkesin yan yana olmadığı bir toplumda toplum demem arkadaşlar. Ee, şimdi bir yakın makyaj vereceğiz. Ee, Volkan Ağı hazırlıyor bizim. Ee, bu sefer de tabii kadın futbolundan e, Charlotte Eva Shelley'nin İsveçli futbolcu Olimpik Lyon'da oynuyor. 29 yaşında. Önemli yıldızı. Onunla ilgili bir e, kayıt hazırladı Volkan bize. Onu dinleyelim. Ondan sonra da veda edeyiz. Yakın Maykaç Kadın futbolu dendiği zaman yurdum insanı hiç tereddüt etmeden ''Futbolun kadını mı olur? Futbol erkek oyundur. cevabını yapıştırır. 10-12 yaşına kadar karma olarak oynadığımız oyun bir anda sadece erkek oyununa döner bu topraklarda. Oysa dünyanın birçok ülkesinde kadın futbolu el üstünde tutuluyor. Hatta kimisinde erkek futbolundan bile daha önde yer alıyor. Öyle ki bir dünya yıldızı olan Zlatan İbrahimovic, Kadın futbolunun erkek futbolunun önüne geçmiş olmasından duyduğu rahatsızlığı biraz da bize ilgi gösterin, sözleriyle dile getirmek durumunda kalabiliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu ülkenin adı ise İsveç. Kadınlarda dünya sıralamasında 5. sırada yer alan sarılı acıvertli ekibin bu başarısında en büyük paya sahip oyuncuların başındaysa 27 Şubat 1984 doğumlu Charlotte Eva Schelling geliyor. Henüz çocuk yaşta omuriliğinden ağır bir sakatlık geçiren Lotta, Güçlü kalmayı başardı ve spor yapabilecek düzeye tekrar erişti. Top 5'inde koşmaya tam zamanlı olarak 17 yaşında başlayan nokta, öncesinde atletizm, masa tenisi ve snowboardla da uğraştı. İsveç Kadınlar Ligi'nde ilk maçına Göteborg FC ile çıkan oyuncu hücumda fark yarattı, golleriyle de bir hayli dikkat çekti. Ancak onu sahalardan bir buçuk yıl uzak bırakacak şekilde yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz 19 yaşında bir Dünya Kupası oynama şansını kaybetti. Gücünü tekrar toplayan Bionic Lotta kısa sürede sahalara döndü ve golleriyle hem ulusal hem de kulüp takımına hayat verdi. 2008'e kadar Göteburg'da kalan oyuncu, Olympik Lyon erkek takımının bütçesinden kesip kadın futbol takımına yatırım yapmaya karar veren başkan Jean-Michel Olas'ın en önemli transfer hamlesi oldu. ...ve yıllık tam 160 bin dolar karşılığında Fransa'ya transfer oldu. 2008'de katıldığı Fransa ekibinde Kıtalar Arası Şampiyonluk kazanarak kulüp kariyerinde zirveye ulaştı Lotta. Milli takım kariyerinde ise bir adet Dünya Kupası üçüncülüğü ve bir adet de Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü bulunuyor. İsveçli olmasından dolayı hep Zlatan İbrahimovic ile kıyaslansa ve ona benzetilse de aslında oyun tarzı ve kanattan gelerek topu ayak içiyle uzak direğe bıraktığı gol vuruşlarıyla Thierry André'i andırıyor. İsveç'te yılın kadın futbolcusuna verilen Elmas topu dört kez kazanan yıldız isim, bir röportajında kendisini en çok adaletsizliğin sinirlendirdiğini söylüyor. Lyon'daki takım arkadaşlarıyla birlikte okullara gidip öğrencilerle eşitlik üzerine konuşarak, sosyal sorumluluk projelerinde, toplumsal dönüşüme de katkı yapıyor. Bugün 29 yaşında olan ve kariyerinde 500 gol sınırına yaklaşan gol makinesinin, 10 yıl sonra gerçekleşmesini istediği hayali ise, arkadaşlarıyla iyi vakit geçirebileceği bir kafe açmak. kırım arkadaşlar Evet Libero'dan son kez merhaba. Son kez derken bu programı ay, ay, söylüyoruz Libero's cuku... ağzından yedi alsın be. Bu evet. program için son kez evet. merhaba. Defne Karosmo bizimle berabeydi. Berabeydi. iyice içine ettim yani. Yoruluk bitti. Bitti. çok sağ olun. Geldiniz, katıldınız. Zamanladık ki bir daha yapacağız bu evet, sefer. daha hazırlıklı. Spesifik bakalım. başlıklarla yaparız. Evet, Libero'dan bu haftalık bu kadar. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz.